Değerli Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler, hayırlı dersler diliyorum. Hoş geldiniz. Bugün kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Beyyine Suresinin 1 ve 5. ayetlerinin mal olarak almıştık. i̇nşallah Teala kalan kısmını da şimdi almak istiyoruz inşallah-u Teala. Yüce Rabbimiz 1 ve 5. ayetler arasında... Neler söylüyor? Onları kısaca özetleyelim. Lem yekunullezine kferu min ehli'l-kitabi vel müşrikine munfekine hatta te'tiyehu'l-beyyine. Rasulun min Allah yetlu suhufan mutahhara فيها kutubun muqayyeme. Ve ma teferraka'llezine utul kitabe illa min ba'de ma ca'at'humul ja beyyine. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينِ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاهِ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Maal olarak hemen aktarıyorum ve diğer ayet-i kerimelerin maaline inşallah başlamış olacağız. Apaçık bir delil kendilerine gelinceye kadar ehli kitaptan ve müşriklerden, inkarcılar küfürden ayrı, ayrılacak değillerdi. İşte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hüküm, hükümleri havi, en doğru hükümleri kapsayıcı ve tertemiz sayfelerden oluşan, okuyan e, bir kitabı getiren ve o temiz sayfeleri okuyan elçi apaçık bir delildir. Yani o apaçık delil gelmeden önce, Kafirler küfürlerinden vazgeçecek değillerdir manasında e, ayet-i kerime. Yine dördüncü ayet-i kerime de mal olarak kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil yani peygamber kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler. Beşinci ayet-i kerime de halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emir olunmuştu. Sağlam din de budur. Şimdi ayet, 6. ayet-i kerimede ne buyuruyor Yüce Rabbimiz bakalım hep beraber. İnnellezine keferu min ehlil kitap. Kitap ehlinden kafir olanlar yani kitap ehlinden İslam'a teslim olmayanlar, kitap ehlinden sapıtıp da e, kafir olanlar, kendilerine gönderilen ayetleri inkar edenler, vel müşrikine, yine kitap ehli olmayıp da Allah'a ortak koşan müşrikler, yani e, ehli kitaptan olmayıp sadece putlara tapmak suretiyle putları e, inandıkları, e, bir olarak inandıkları Allah ile kendi aralarında vesile görenler veya bu putların da bir nevi ilahlık özellikleri taşıdığını iddia edenler, buna inananlar ve bu şekilde müşrik olanlar fi'naru cehennem. Cehennem narındadır. Cehennem ateşindedirler. Halidine fiha. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Yani ehli kitaba Ehli Kitaba söylüyor. Ve müşriklere söylüyor. Ehli kitaptan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyenler, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen kitaba iman etmeyenler, yani İslam olmayanlar, yani Müslüman olmayanlar, yani Hristiyan ve Yahudilerden İslam'a girmeyenler, Hristiyan ve Yahudi olmayıp putlara tapan müşrikler, Hepsi birden cehennem narındadırlar ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlara oradan bir çıkış yolu ve zamanı yoktur. Ebediyen orada kalacaklardır. Şimdi burada değerli kardeşlerim Hristiyanlar ve Yahudiler de semavi dine sahiptirler. Dolayısıyla onlar da cehenneme cennete girecekler iddiasında bulunan bazı gafil, Müslümanlara çok büyük bir cevap var. Ne diyor Allahu Teala? İnnellezine keferu min ehlil kitab. Kitap ehlinden olup da inkar edenler. Kimi inkar edenler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini, risaletini, onun getirmiş olduğu kitabı inkar edenler. Ve bu şekilde kafir olanlar. ve müşrikin, müşrik olanlar. Putlara tapanlar. Putları Allah'la kendi aralarında aracı görenler, putların da ilahlık özelliklerinde olduğunu düşünenler ve bu şekilde Allah'a ortak koşanlar ve müşrik olanlar cehennemde cehennemdedirler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ayet-i kerime ve bundan önceki ayet-i kerimeler de aynı şeyler e, söz konusu ve bu ayeti, bu ayette de daha önce geçen hükümleri teyit ve tehdit eden manalar söz konusudur. Ee, baktığımız zaman ehli kitaptan olup da yani Hristiyanlardan ve Yahudilerden olup da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyenler, onun getirmiş olduğu dini İslam mübine iman etmeyenler, Kur'an'a iman etmeyenler, kelime-i şahadet getirerek İslam olduklarını ilan etmeyenler bunlar kimdirler? Kafirlerdir, inkarcılardır ve bunlar ebediyen cehennemnedirler. Bu aymaz, alim geçinen e, kişilere en güzel cevap. Onların yüzüne surat tokat gibi inen bir cevap. Ehli kitaptan İslam'ı kabul etmeyip inkarcı durumunda olanlar ebedi olmak üzere cehennemdedirler. Bunu anlamamak mümkün değil. Ve her Müslüman, her e, mutaassıp olmayan Kur'an'a, sadık kalan, sadakat gösteren Kur'an ayetlerine inanan ve hakka, hakkaniyetle teslimiyet gösteren her Müslüman bu ayetin manasını anlamak suretiyle bu maalesef yanlış fetvalara cevap bulabilirler ve doğrusunu da bu şekilde ayet-i kerimelerden alabilirler. Ula'ikehum şerul beriyyeh İşte Kitap ehlinden olup da inkarcı, inkarcı olanlar, yine şirk ehlinden olanlar, onlar beşeriyetin en şerli olanlarındandırlar. اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَر۪يَّهِ Beşeriyetin en şerli olanlarındandırlar. Beşeriyetin en şerli olanlarıdır veya اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ait keimekelimede inlerlediğine hemen u bu iman edenler ve Salih hat inandıkları inandıklarını Salih amele dökenler inandıklarını amele dökenler la iki Hayülberiye işte onlar bu e, beşerriyein medeniyetin insandın bütün insanlık medeniyetinin medeniyetinin en hayırlı olanlarıdır. Onlar en hayırlı olanlardır. İman edip imanını amel sahasına döken, iman edip salih amel işleyenler en hayırlılardır. Devam edelim 7. 8. ayet kelime. Cezao hum inda rabbihim cennetu adnin tecrimin tahtiyal enhar kalidin fiha ebed. Onların cezası yani karşılığı onların ecri, onların alacak oldukları ecri, sevap, karşılık, mükafat Rableri katında inda <gülüyor> rabbihim katında olan ecri, sevapları, karşılıkları, mükafatları cennetu adnin Adn Adn cennetleridir. Öyle adin cennetleri ki tecrimin tehtihel enhar o cennet üzerinde nehirler akmaktadır. Tabii maallerde genelde altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için vardır şeklinde mal verilmektedir. Ee, tabii ki biz bunu doğru bulmuyoruz yani üzerinden satından üzerinden satından e, ırmaklar akan cennetler diye tercüme etmek daha doğrudur veya bunu e, cennetteki sarayların e, aşağı kısımlarından sarayın sarayların önünden veya Cennet bahhçe oturulan cennet bahçelerinin e, Seviye olarak daha düşük, alt tarafında kalan bölümlerinden yani dünyayı e, göz önüne alırsak e, böyle iki dağın arası vadi. Vadilerinden ırmaklar akan cennetler onlar için mükafat olarak vardır. Teh, efendim, Peki bu e, içinden ırmaklar akan, alt taraflarından ırmaklar akan, Cennette bu insanlar e, belli bir dönem için mi kalacaklar? Hayır, halidin fiha, ebede. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Ebediyen. Halidin efia ebede. Halidin demesi aslında ebediyen demektir. Yani e, sonsuza dek kalacaklardır manası vardır bu kelimede. Ama Allahu Teala ebede kelimesiyle halidine kelimesini te tekil etmiştir. Yani şüphe olmasın, şek olmasın bu bir e, söylenen söz değildir. E, orada e, halitsiniz, orada ebedisiniz manasında eş manada her iki kelimeyi kullanmak suretiyle Buradaki şekli şüpheyi bu teyitle te birbirine eş manada olan iki kelimeyi kullanmakla ortadan kaldırmaktadır. Radıyallahu, anhu, radıyallahu anhum, Allah cennet ehlinden razı olmuştur. Yani iman edip salih amel işlemek suretiyle cennete giren ve e, bu şekilde sonsuzdaki cennet e, nimetleri içerisinde huzura kavuşan kullardan Allahu Teala razı olmuştur. Radiyallahu anhum ve an. anhu. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Almış oldukları mükafatlarla onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah cümlemizden razı olsun. Allah cümlemizi e, cennet ehlinden kılsın. Allah cümlemizi şirk ehli Olmaktan, küfür ehli olmaktan, inat ehli, inkar ehli olmaktan korusun. Allah cümlemize salih, iman ve salih amel nasip eylesin. Allah cümlemize sonsuza dek kalacak olduğumuz adın cennetlerini nasip eylesin ve orada sonsuza dek kalmayı nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun ve biz de cümleden Allah'tan razı olalım. İşte Allahu Teala bizim gönlümüze o kadar değer veriyor ki nasıl kendi rızalığını, kendisinin razı olmasını önemli görüyor ise, kendi rızalığı önemli ise, aynı zamanda değer vermiş olduğu kendine inanan, inanıp salih amel işleyen, şirkten küfürden inkardan uzak kalan kullar içinde onların gönlünün hoşnut olmasını önemsiyor. Ve şöyle diyebilirdi Allahu Teala. Allah onlardan razı olmuştur. Bu yeterli. Onlar razı oldu, olmadı, ecirlerini, sevaplarını, mükafatlarını azımsadılar, azımsamadılar. Bu önemli değil benim için demiyor Allahu Teala. Bakınız. Onlar da Allah'tan razı oldular diyor. Biz kimiz ki Allah'tan razı olmayalım? Biz bir Allah'ın yaratığı olarak, mahluku olarak ve bütün variyetimizin sebebi Allah olduğu, açık olduğu halde yaşamamız, ruhumuz, canımız, bedenimiz, bütün yememiz, içmemiz, rızıklanmamız Allah'ın eliyle ve Allah tarafından olduğu gerçeği içerisinde düşünürsek, biz Kimiz ki Allah'tan razı olmayalım? Yani Allahu Teala buna rağmen diyor ki onlar da Allah'tan razı oldular. Bu e, gönlümüzü ve içimizdeki rızalık duygusunu Allahu Teala'nın önemsediğini ve bunu kendisinin razı olması kadar önemsediğini burada bize beyan ediyor. Gönlümüzün hoşnut olması Allah için çok önemli. Bizi hoşnut etmek çok önemli. Subhanallahü'l-Azim. Allahu Teala burada biz kulların da inşallah cennete girdiğimizde ondan razı olacağınızı, o nimetleri e, tattığımızda, orada ebedi huzura kavuştuğumuzda, Allah'ı e, kendimizden razı ettiğimizde, Ondan da ebedi olarak razı olacağımızı beyan etmiş oluyor. Gerçekten bizim gönlümüzün razı olmasının Allah tarafından önemli görülmesi çok enteresan bir noktadır. Bu konuya dikkatinizi celp etmek istiyorum. ذَٰلِكَهْ limen خَشِيَ رَبَّهْ İşte o adın cennetleri, adlarından Kenarlarından, vadilerinden, alt taraflarından, içlerinden, yüzeylerinden ırmaklar akan, ırmaklarla süslü olan ve sonsuza dek, ebediyete dek kalacakları o adın cennetleri e, içerisinde olan o insanlar bunu yapmış oldukları e, salih amel, Sahih iman ile e, hak kazanacaklardır. İşte onlar bu adın cennetlerindeki o güzel nimetler Allah'ın Rabbinden e, e, korku duyanlar için bu nimetler vardır. İşte bu nimetler Rabbinden korku duyanlar içindir. Peki bazı insanlar hemen burada parantez içerisinde belirtelim. Allah'tan korkulmaz, Allah sevilir diyorlar. Haşa aşaba kella yanlış bir durumdur. Yanlış bir sözdür. Allah'tan korkulur. İttakullah. İttakullah. Allahu Teala kaç yerde Allah'tan korkun, Allah'tan çekinin, Allah'tan sakının, Allah'ın azabından korkun diye kaç yerde Buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah'tan korkulmaz, Allah sadece sev sevilir düşüncesi, sofizmin bu dine zerk ettiği yanlış düşüncelerden biridir. Allah'tan korkmak bir ibadettir. Allah'tan korkmak bir, bir şereftir. Bir izzettir. Müslümanın Allah'tan korkması bir beşeriyet alametidir. Bir zafiyet, bir kulluk belirtisidir. Allah'tan korkulur ve sadece Allah'tan korkulur. Siz eğer Allah'tan hakkıyla korkmuyorsanız onu hakkıyla sevmezsiniz. Ve Allah'tan hakkıyla korkanlar ancak onu hakkıyla severler. Allah'ı sadece sevip de Allah'tan korku duymayanların sevgisi yüzeysel, sözde, köpükten oluşan ve basit bir iddiadan öte gitmeyen bir sevgidir. Sevgi ne zaman ki sakınmayı içerirse, sevgi ne zaman ki korkuyu içerirse, sevgi ne zaman ki saygıyı içerirse, sevgi ne zaman ki Çekinmeyi, çekinceyi, dikkatli olmayı içerirse, işte o zaman o sevgi sevgidir. O sevgi o zaman kaza etmeden, kesintiye uğramadan, zafiyete düşmeden beslenip devam edecek olan bir sevgidir. Öyleyse bu söz konusu iddialara, bu ayeti kerimeler ile cevap verelim. Allah sadece sevilmez. Önce korkacaksın. Önce Allah'ın haddını, hududunu çiğnemekten korkacaksın. Allah'a, Allah'ı inkar etmekten, O'nun Resul'ünü, ayetlerini, meleklerini, kitaplarını, O'nun iman ve İslam esaslarını inkar etmekten korkacaksın. Ve o kork korkuyla birlikte... Onun o yaratma nimetini, rızıklandırma nimetini, cennet nimetini hatırlayarak onu seveceksin. Çünkü o seni sevi seviyor. Sevdiği için sen de sevgisine karşılık vermek durumundasın. Ama bu sevgi dediğim gibi mutlaka korkuyu içermelidir. Çünkü korkmayan insan her an hata edebilir. Sadece sevgiyle itaatkar olmak mümkün değildir. Bazı insanlar için sevgi pek bir şey ifade etmez. Bazı insanlar ancak korkuyla nefislerini terbiye edebilirler. Öyleyse allah Teala'nın da buyurmuş olduğu gibi Allah-u Teala'nın e, da, daima Allah'tan korkun, ona muhalif olmaktan korkun, onun ayetlerini çiğnemekten korkun dediği gibi müminler Allah'tan hakkıyla korkacaklar ve ardından onu hakkıyla sevecekler. Çünkü korku saygıyı içerir, saygı sevgiyi doğurur. Sevgi saygının çocuğudur. Sevgi saygının çocuğudur. Saygı da Korkunun çocuğudur. Bunlar silsile yoluyla birbirini doğuran, birbirine sebep olan, birbirini zincirleme bir tepkiyle ortaya çıkartan gerçeklerdir. Kulluğun en önemli nişaneleri ve özellikleridir. İşte bu nimetler Allah'tan hakkıyla korkanlar içindir. Rablerinden, Rabbinden hakkıyla korkanlar Içindir. Bu haşiyet kelimesini maalesef bazıları sevgi kelimesi olarak da tevil ediyorlar. Bu tevilde yanlış bir tevildir. Yani şu ayeti mesela <gülüyor> Bu cennetler Allah'ı hakkıyla sevenler içindir şeklinde tercüme edenler olabilmektedir. Halbuki öyle değil. Haşiyet korku demektir bu Allah'tan hakkıyla korkanlar içindir. Çünkü Allah'tan hakkıyla korkmak onun sınırlarını tanımaktır. Onun sınırlarını çiğnemekten korkmaktır. Ona asi gelmekten çekinmektir. Ona saygıda kusur etmemektir. Korku budur. Ve böyle bir korkunun da ortaya çıkaracağı katıksız ve sağlam bir sevgidir. Yüce Rabbimiz cümlemizi salih amel eden, sahih iman eden kullarından eylesin. Yüce Rabbimiz cümlemizden razı olsun ve bizi, bizim, e, bizler de kendisinden, onun nimetleri karşısında razı olalım. Şöyle bir soru sormak gerekirse, acaba e, kullar Allah'tan razı olmayabilirler mi? Allah'tan razı olmayabilirler mi? Bu ne demek? Elbette değerli kardeşlerim bir kul cehennem azabı ile cezalandırıldığında bu durum onun hoşuna gitmeyecektir. Dolayısıyla içinde ya Rabbi ben bu azabından dolayı senden razı değilim duygusu ister istemez bir insani vaziyet olarak ortaya çıkacaktır. Yani bu hoşnutsuzluk manasında bir bir üzüntü, bir keder, bir kırgınlık ortaya çıkacaktır muhakkak. Ve buna karşın cennet nimetleriyle müşerref olanlar da elbette ki bir hoşnutluk, bir rızalık duygusuyla Allah'a sevgiyle, saygıyla bağlanmış olacaklardır. Bu sorumuzu da bu şekilde cevap verelim. Şimdi değerli kardeşlerim yaklaşık 24 dakikadır sizlerle bu Beyyine Suresinin 5. ve 8. ayetleri arasındaki ayetleri maal olarak biraz da tefsire yakın bir şekilde anlamaya, anlatmaya çalıştık hep beraber. Allah bu amelimizi salih ameller zümresinden kılsın. Allah dinlediğiniz için cümlenizden razı olsun. Razı olsun. Allah dinlediklerimizi de, işittiklerimizi etmeyi cümlemize nasip eylesin. O akru dawana elhamdülillahi Rabbi alamin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi